Merhaba, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ee, bu akşam üzerine bugüne kadar birkaç e, oturum yapılmış ve e, kitaplarının e, artık yavaş yavaş yüklü denebilecek bir kısmı Türkçe'ye kazandırılmış Walter Benjamin'in. Benjamin'in e, Benjamin eserleri, toplu eserleri üzerine bir e, önemli e, değerlendirme çalışması olan Esther Leslie'nin Walter Benjamin'in Konformizmi Alt Etmek e, adlı kitabı üzerine o kitabı Türkçeye kazandıran Eda Çaça ile sohbet edeceğiz. E, Eda Çaça hoş geldin. Hoş bulduk. E, Walter Benjamin'in e, Türkiye'deki e, algılanımı e, üzerinden belki aslında biraz e, konuşarak şey yapabiliriz, başlayabiliriz. Çünkü Benjamin'in e, e, en yakın arkadaşlarından oluşan işte o Frankfurt o okulu vesairedeki e, diğer e, filozoflardan ya da sosyal bilimcilerden e, en azından Türkiye bazında şöyle bir farkı var gibi geliyor bana. Benjamin'le insanlar e, kişisel bir ilişki kurarak e, metinlerini okuyor ve şey yapıyor. Yani Adorno için, Horkheimer için çok da bunu söyleyemeyiz aslında ama e, Benjamin'de öyle bir... ...şey var sanki... ...senin... E, ...Ben Yemin'le nasıl... E, ...bir ilişki kurduğunu merak ediyorum. Ya aslında o... E, ...birebir ilişkinin o daha... ...kişisel ve duygusal hatta diyebileceğimiz... ...ilişkinin nedenini de açıklayabilir... ...benim onunla e, kurduğum ilişki. Çünkü ya bir kere Benjamin Yemin daha duygusal... ...bir e, kaleme olan biri. Hı hı. Bu ona sebep olmuş olabilir. E, bir de belki de daha fazla çevirisi... ...yayınlandı Türkçe'ye... Çok iyi çeviriler yayınlandı şimdiye kadar orijinal metinlerden. Bunların da e, etkisi olabileceğini düşünüyorum ama. Şimdi ben Benjamin deyince iki kavram üzerinden aslında e, bende beliriyor Benjamin figürü. ilişkisellik ve yolculuk kavramları. E, yani bunu hani sadece benim e, şeyim olduğunu söylemiyorum. Çünkü hani birçok e, kişi... ...katılacaktır ve daha önceden de söylemiştir... bunu ama ben özellikle altını çizmek istiyorum... ...çünkü onun metinlerinde... ...yani böyle metinlerin içerisine... ...gizli bir oluş var... ...hani sürekli olmakta olan bir şeylerin olduğu... ...izlenimini evet. hissediyorsunuz metinlerinde... ...yani... ...şöyle bir baktığımızda mesela pasajları... ...Berliner Kroni, 1900 yılların... ...başında Berlin'de çocukluğu, tarih kavramı... ...üzerine makalesi, hatta... ilk dönem demeyeyim de işte zamansal önceliğe sahip... ...örneğin Antik Yunan üzerine yazdığı... ...makalelere bütün bunları düşündüğümüzde bu konuların birbiri içine geçmiş olduklarının aralarında çok sıkı bir ilişki olduğunu fark ediyoruz. Kendisi de bazen bir metninde söylediği bir şeyi başka bir metninde tekrar ediyor. Hani bu bir e, döngüye, kısır döngüye değil ama oradaki ilişkiselliğe bilinçli olarak bazen, bazen bilinçsiz olarak vurgu yapıyor. Belki bir aslında, büyük, büyük projenin parçalarını yazıyor Öyle bir e, şeyi başarıyor ki hakikaten parçayla bütün arasında kurulan... ...gerçekten kurulan bir ilişkiyle mümkün bu. Bütün farklı... ...bu kadar farklı konular üzerinde... ...bu kadar çok fazla ürün vermiş olmasına rağmen... ...biz o hattı izleyebiliyoruz. Çok farklı konularda. Yani... ...bu ilişkisellik yalnızca metinler arası bir ilişkisellik de değil aslında. Yani... E, ...onun... ...şehirler arasında yaptığı bir... E, ...yolculuk da var ve o yolculuğa bizi çıkartıyor. İşte... E, ...ve hani... Metinlerinde yolculuk eder gibi aslında seyretmek gerekiyor bazen ve her metni böyle bir onun uğraymış gibi yani duraktan ziyade bir uğrak işte hani hep bir noktalı virgülle birbirine bağlanıyormuş gibi ben hep böyle bakıyorum o yüzden ilişkisellik ve yolculuk kavramı hani benim Ben anlarken ve e, şey yaparken temel aldığım iki kavram ben de uyandırdı ee, e, özellikle şey de Ben Yemin'in e, toplu eserlerini e, eserlesli e, i̇ncelerken gördüğüm kadarıyla e, üç kavram etrafında örüyor bütün argümantasyonunu e, teknik, e, aktualitat ve flenor kavramları. E, bunları tabi Türkçe'ye çevirmemişsin. E, hani neden çevrilemediğinden başlayarak belki. Aslında o neden? kavramların içeriklerinden biraz bahsedelim istiyorum. Evet aslında neden çevrilemediği, onların ne anlama geldiklerini de anlatıyor. Ee, tehnik ne tehne, antik Yunan'dan gelen tehne... ...ne de teknik ya da teknoloji ya da tekniksel vesaire diye çeviremeyeceğimiz kavramlar. Tehnik... E... Hibrit bir kavram. Hibrit bir kavram. Birçok şeyi bir arada değiniyor, birçok şeyi bir arada değiniyor. Aslında ile üretimin bir aradılığına vurgu yapıyor temel olarak... Ama e, bunun yanı sıra hem üretim araçlarını ve teknik üretim ilişkilerini içinde taşıyor. E, teknik üretim araçlarını vurgulamak üreticileri ve üretim araçları arasındaki toplumsal ve politik ilişkileri de kabul etmek anlamına geliyor. Teknik ayrıca birikmiş bilgi ve beceriye ve bilimsel veriye de işaret ediyor. Dolayısıyla hiçbir kavramla bunu karşılayamazsınız. Bu hmm. nedenle de teknik kelimesini kullanıyor. Akteylü Tat... ...yine öyle, ne actuality... ...yani ne mevcudiyet, ne... ...güncellik. Güncellik. Ama hepsi bir taraftan da... ...o bunu... E, ...yani onun kendi yazdığı... işte ...Angeli Novus Yeni Melek Dergisi'nin duyurusuna kullanıyor... ...ilk aktörü tat kavramını... ...orada da şöyle söylüyor... ...çağın ruhunun temelini oluşturanın... ...belirleyiciliğinin ele geçirilmesi... Hı hı. ...başka bir yerde ağına konuşmak... ...diyor... Ee, ...örneğin tek yönden bahsettiği bir mektubunda... Aktüoritadın tarihteki sonsuzun göze çarpan tarafı olduğunda ve tarihsel politik ve kültürel araştırmalar için her daim e, çok daha önemli olduğunda ısrar eden bir kavram olduğunu vurguluyor. Yani aslında genel anlamıyla güncel olmak ama fiili olmaklığı da içinde taşıyan bir güncellik yani. Eee ise yani benim tanımlamakta en yani zaten hani açıklamakta en ee, ...anlamakta biraz da... ...yani anlıyorum ama hani anlatmakta zorlandığım hmm. bir e, kavram. Ve hani eğer bir tek bir cümleyle açıklayacak olsaydım filanları... ...onun Angelis Novus olduğunu söylerdim. Hmm. Yani oradaki melek tasviri... ...Angelis Novus'ta bir yaptığı Şimdi, uzun bir... İki cümleyle de Angelis Novusu açalım o zaman. Ee, yani o tarih meleğinin e, şeyi nedir? Pasajlarda aslında bahsediyor. Hmm. Belki onu... ...nasıl tarif ettiğini... Hı hı. E, ...şey yapabilirim, okuyabilirim. Hı hı hı. E, Klin'in Angelis Novus adlı bir resmi vardır. Bir melik betimlenmiştir bu resimde. Meleğin görünüşü sanki bakışların... ...dikmiş olduğu bir şeyden uzaklaşmak ister gibidir. Gözleri, ağzı ve kanatları açılmıştır. Tarihin meleği de böyle gözükmelidir. Yüzünü geçmişe çevirmiştir. Bizim bir olaylar zinciri gördüğümüz noktada... ...o tek bir felaket görür. Yıkıntıları birbiri üstüne yığıp... ...onun ayakları dibine fırlatan bir felaket... Melek büyük bir olasılıkla orada kalmak, ölüleri diriltmek, parçalanmış olanı yeniden bir araya getirmek ister. Ama cennetten esen bir fırtına kanatlarına dolanmıştır ve bu fırtına öylesine güçlüdür ki melek artık kanatlarını kapayamaz. Fırtına onu sürekli olarak sırtını döndüğü geleceğe doğru sürükler. Önündeki yıkıntı yığını ise göğe doğru yükselmektedir. Bizim ilerleme diye adlandırdığımız işte bu fırtınadır. Yani dolayısıyla işte aslında bütün bir modernite eleştirisinde, konformizm eleştirisinde... Ve onların içerisinde e, duran Flanör'e baktığımda hani bir Angelus Noğuz tasvirinden başka bir şey görmüyorum. Sanki oradaki melek Angelus e, Flanör'dü. Hmm, Benjamin'e göre. Peki e, şimdi Flanör bazı Türkçe metinlerde en azından parantez içinde yanında işte aylak yahut hı hı. E, kent gezgini gibi e, tarifen... E, ...açıklamalar hı hı. halinde falan yer alıyor. E, bu kent, Ama Angelus Novus pek de aylak bir e, şey değil, e, figür değil. Evet yani e, kent gezgini tanımlamasında biraz e, akıntıya savrulan bir tip de var bir taraftan. Yani o ilerlemenin, ilerleme inancının ve fikrinin... ...ve öyle bir tarihsel e, algının yol açtığı o akıntıyla sürüklenmeye... ...bir gidiş vardır kent gezgininde... ...aylakta vardır mesela... ...ama flanörde yok aslında... ...tam da bahsettiği gibi... ...evet yani mesela flanör... ...yani aslında bir anti kahraman gibi de gelir mesela... ...bir evet, taraftan... ...çünkü şey değil hani... ...flanörü bir tür aylak, bir tür kent gezgini falan gibi... ...hani iyice Türkçe kelimelerle... Hı hı. ...anlatmaya yahut anlamaya... ...başladığımız anda... ...turist imgesiyle... ...karışmaya başlayabiliyor... ...bazı işte Benjamin üzerine yazılmış metinlerde hı hı. E, ve bu çok şeyli, e, sorunlu, evet, sorunlu bir hale geliyor. Yani sorunlu bile aslında şey çok kibar bir tabir kalabilir. Olmaz yani. Evet yani. E, anti kahraman dememin sebebi de aslında şey e, yine bu zaman algısından neşet eden bir şey. Kahramanların bir iyi sonu ya da kötü sonu vardır ya bir sonu vardır ulaşmak hı hı. istedikleri ama filanörün yok yani öyle bir zaman yani zamanı öyle ağlayan ve öyle deneyimleyen bir değil filanör o yüzden bir anti kahraman olabilir tamamen anın içinden geçme evet. hali evet. diyebileceğimiz. İşte, aslında bu üç kavram çok önemli yani aktüelitati bilmek lazım filanörü anlamak için tehneyi bilmek lazım aktüelitedi anlamak için bütün bunlar bir arada aslında yani aktüelitattaki o hem güncellik hem fili olmaklık Flenora yansımış bir şey. Yani onun yaşadığı, ya yani onun e, işte bu kitap üzerine düşünecek olursak konformizme getirdiği eleştiri, Flenora'nın konformizme getirdiği eleştiri, konformizm karşısında aldığı halle baktığımızda aslında hep birbiriyle bağlantılı olduğunu işte ilişkisellik ve olcuk yani. Peki bu konformizm kavramına e, geldiğimizde e, özellikle bundan işte. 10 yıl kadar önce falan 1968 kuşağının bazı temsilcilerinin Türkiye'de işte belli bir takım hatırı sayılır denebilecek noktalara gelmeleri ve bununla beraber bir takım hayata karşı duruşlarındaki değişim üzerinden konformizme şey olmuş kendilerini bırakmış olmalarından vesaireden. Den vurulmuştu bununla e, çokça hı hı. E, eleştirilmişlerdi konformizm kavramı daha çok o tartışmalarla gelmişti hı hı. E, şeyin e, Esther Leslie'nin Benjamin'den çıkardığı bir e, şey olarak konformizmi nasıl e, tanımlıyor yani onda alt edilmesi gereken şey nedir yahut niye ...alt edilmesi gerekir. Pasajlardan yani kitap... ...pasajlardaki o alıntıyla başlıyor. Pasajlarda şöyle der... ...Benyamin'in ağzıyla... ...her çağda yapılması gereken... ...geleneği onu alt etmek üzere olan... Elin, ...konformizmin elinden... ...bir kez daha kurtarmak için çaba harcamaktır. Şimdi burada konformizmle... ...kas ettiği metinde de belirtildiği gibi... ...geleneksel yorumlama çabalarıdır. Burada ölen, önemli olan nokta... ...geleneksel yorumlama çabalarına... ...direniş göstermesinin... ...geleneği reddettiği anlamına gelmediğidir. Bu hep yanlış anlaşılan bir şey. Ya yani Foucault iktidarı eleştirirken iktidar reddetmiyordu. Bu ona benzer bir şey aslında. Yani hmm. Benjamin'in e, geleneğe yaklaşımı, Foucault'un iktidarı yaklaşımı gibi... yani ...belki bir benzetim kurabiliriz. Tam tersine onu konformizmden kurtarmaya çabalar yani geleneği. Geleneksel yorumlama çabalarını. Bir Konform... tür revizyon hareketi midir bu peki? Bir tür direniş hareketi demek lazım belki de. Direnişe yönelik bir evet. revizyon. Evet, evet. Yani e, gelenek ve geleneksel yorumlama çabaları dediğimiz şey... ...etkisini her an her yerde yaşadığımız bir şey. Dolayısıyla bunu reddetmek ve onu yok edilebilecek bir şey olduğuna inanmak... ...onun dönüştürme şansını da elinden alır. E, onun konformizmle e, niyet ettiği şey yani... E, aslında bu kitabı gerçekten önemli yapan şey bu konformizm kavramı altında... ...Beyyamin'in metinlerini ele alması. Çünkü Benjamin, işte, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi bir... E, ...şey içerisindedir yani... E, ...tam olarak pozisyonu... ...belli belli değildir yani bu hani... ...öyle gelmiştir. Alışıldık hani... bir pozisyon değil. Evet alışıldık bir pozisyon değil. Dolayısıyla bu kitabın en önemli şeylerden bir tanesi... ...çok çok iyi analizlerin... ...ve çok çok iyi... E, ...değerlenip toparlanmış bir metnin... ...olmasının dışında... ...gerçekten konformizm üzerinden... ...onun modernite eleştirisinin temelindeki o direniş mekanizmaları analiz etmesi anlamında o minvalde, o yolda ele alıyor olması. ve Bu metni en iyi. Yani bu kitabı en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani onun modernite geleneğine bakışı da benzer. Yani bu tarihselcilik anlayışıyla da işte aklı tat dediğimiz şeyle de alakalı. Yani gelenek geçmişte kalmış bir şey değildir. Bugün de hala devam etmektedir. Ve Benjamin'in amaçladığı onu bu yorum çabalarından kurtarmak ve hakim ideolojinin her türlü oyununa e, uyanık tutmak ve yeniden inşa etmek. Uyanık tutmak diyorum çünkü konformizmin günün sonunda bir bellek gitimi olduğunu söyler. Benim için konformizm günün sonunda bir bellek gitimidir. E, bu bellek gitimi modernitenin birikmiş deneyimlerinin iktidarın dengelerini yeniden ileten bir tarihi yaratma çabasına dönüştürme çabasıyla yani dönüştürme yoluyla vuku bulan bir şeydir ve onun sürekli tarihin artıkları olarak adlandırdığı şey de tam da bu kurtarmak istediği e, kurtarmak diyerek dile getir dile getirdiği şeyi ifade ediyor. Zaten bu e, argümanın nasıl diyelim? saçaklarından yahut uzantılarından biri de e, o koleksiyoner meselesi olmalı. Yani evet. tarihin artıklarını e, şeyin günün e, günün gelgeçliğinden ee, ...o meta'ı, o maddeyi, Hı -hı. O, o şeyi, figürü alıp kurtarmak ve saklamak. Evet. Ve yani Benjamin'in bu tarihle ve hatırlamakla ve unutmakla kurduğu bir ilişki üzerine... E, ...Estelle'sinin yazarın yaptığı çok güzel tespitlerden bir tanesi de şey. Benjamin'in Berliner Kroniği için Estelle'si diyor ki... ...hatırlama mekanizmalarının inşa süreçleriyle aynı hizada tutulduğu bir tarih yazımının başlangıcıdır. Aha, okey. Yani bu e, yani bu cümle gerçekten önemli yani onu e, ona nereden bakmak gerektiği konusunda çok önemli bir e, şey işaret ediyor. İşte o şeyin Benjaminle Benjamin'in metinleriyle insanların bu kadar e, şahsi münasebetler kurmasının şeylerinden biri de bu herhalde yani e, bireysel bir deneyim hatırlama deneyimi ile e, bireyin dışında plastik e, gayet şey güncel hayata ve e, bayağı da sisteme dair bir e, e, bir yan ile içinde olduğumuz bir yanında bir yanıyla dışında olduğumuz o inşa süreçleri ni Aslında ne kadar iç içe e, evet. olduğunu yani e, Önümüze koyuyor olması, evet. gösteriyor olması belki de. Evet, Beyyemindeki yolculuk hisinden en büyük şeylerinden bir tanesi de o bana göre. Yani onun modernite eleştirisi, modernite analizinde, yani modernite üzerine yazar gibi değildir. Yani o bahsettiğin inşa inşaat demek lazım belki de işte ee, ne kadar her bir noktası ne kadar temas edebildiği önemlidir. Hani onların Üzerine yazmış olmadığı gibi hani o inşaatın sokaklarında, alanlarında o yıkıntılar arasında gezmiş ve gezdirmiş. Yani bize de şahitlik etmiştir gibi gelir hep o analizleri. Çünkü ya belki de bunun en büyük nedeni kendisinde de söylediği gibi sanat üzerine yazmasıdır. Çünkü bütün o şeyin yeni ortaya çıkan yani modernitenin etkisinde ortaya çıkan o ilk nüvelerin sanatta her zaman kendini ilk defa gösterdiğini söyler. Ve o hep genel olarak o sanatın işte temsil biçimlerinin, sinemanın, medyanın üzerine fazlasıyla eğildiği için hep bir e, sinematografik bir e, şeyde e, zuhur ediyor aslında o metinler kafada. Hani düşündüğümüzde tekrar tekrar düşündüğümüzde o sokakları hakikaten görüyorum. Pasajları görüyorum. Yeniden nasıl inşa edildiğini, fotoğrafın nasıl yansıdığını hatırlayabiliyorum görsel olarak. Metinlerinden hareketle. Evet yani e, Benjamin e, evet bir modernite eleştirisi geliştiriyor e, ama bunu evet bu eleştiriyi yaparken de elbette e, eleştirisini yapmakta olduğu e, sistemin parçasıyla yahut pasajıyla e, arasına bir mesafe koyarak tabii ki yapıyor ama e, o mesafe e, yukarıdan aşağıya doğru bakan bir mesafeden çok e, aynı şeyin içerisinde Aynı tıpkı işte bir pasaj gibi Hı -hı. aynı binanın içerisinde e, bir pasajın e, bir kapısından diğer kapısına Hı -hı. bakar gibi bir e, eleştiri sanki bu. Yani e, o işte yani, iç, içeriden eleştirinin tam da şey e, vücut bulmuş hali gibi. Dışarıdakine müdahil olma şansı veriyor işte pasaj olduğu için. Evet evet yani kendisi de e, yazarken... Ve e, argümanlarını kurarken evet, vesaire işte. tam da bunu yapıyor yani. yani. Pasaj aslında hani onun yazıların, yazılarıyla kurulabilecek olan ilişkiyi tarif etmekte de... ...şimdi iyi bir metafor olduğunu anladım ben de. Çünkü pasajlar da öyledir ya... Yani ...etrafından geçen insanı oraya kullanmasa... ...oradaki içindeki herhangi bir şey, dükkanı vesaire gitmese bile... ...içinden geçmeye, oraya müdahil olmaya izin verir, açıktır. Onun metinleri de biraz öyle. E, bu şey... Sanat meselesinden biraz daha konuşursak e, özellikle tabii şeyin Benjamin'in yaşadığı 19. yüzyılın ilk e, yarısındaki e, dönemi hı hı. itibariyle e, tam da sanatın işte teknik bir takım hı hı. E, gelişmeler hasebiyle e, artık o eski kült değerini yani yegane biriciklik e, e, özelliğinden e, ...yeniden üretilebilir... E, hı hı. ...haline doğru... ...bant üretimi bir sanat... E, ...şeyine doğru geçiyor olması... Evet. ...la bi, çok ciddi bir iliş şey, e, ilişki kuruyor. Evet, e, Benjamin'in zaten ortaya koyduğu e, şey... İfade tam da odur zaten. E, muhtemelen şey yaptın... E, ...dikkatini çekti senin de. E, sanat yapatının teknik aracılığıyla... ...yeniden üretilebilmesi yeni bir olgudur... ...der Benjamin. Ve bu, buradan kastı da aslında... Yani ...buranın altında yatan şey de... ...varoluşun ve bilincin yeniden inşa edildiği... ...bir alan olarak olarak görür sanatı. Ve... E, yani ...bu ise sanatın... ...yeniden üretilmesi... ...ve bunun yeni bir olgu olması... Sanat yapıtının şimdi ve buradılığına ve biricikliğine indirilmiş bir darbedir ona göre. Ve bu aslında nesnenin hakikatine de indirilmiş bir darbe dolayısıyla. Çünkü e, hakiki, hakikilikten kasıt maddi varlığından tarihsel varlığına değin. Başlangıçtan bu yana o nesnede gerçekleştirilmiş. Yani gerçekleşmiş o nesnenin içinde bulunduğu süreç. Onların bütünü. Ve buna bir darbe aslında yeniden üretiliyor. Çünkü e, elinin altında... ...bir hale geliyor... ...sanat yapıtı. Ve e, belki de... E, ...programı bitirmeden önce şey yapmamız gereken... E, ...vurgulamamız... ...gereken bir son noktada... E, ...Ben Yemin'in medya... Hı hı. ...ile kurduğu... E, ...ilişki. Evet. E, aslında... ...dönemdaşları arasında... E, ...bugün içinde... ...bulunduğumuz e, dünyadaki... E, ...medyanın... ...işte bu Mısır'daki Tahrir Meydanı'ndaki... Mısır'daki tahrir meydanında e, baş gösteren e, Arap Baharı meselesindeki e, işte Facebook gibi sosyal ağların e, aldığı şeyi e, konum üzerinden e, kendi dönemdaşları içerisinde oldukça e, uzak görüşlülüğünü de aslında gösteriyor. Çünkü e, neyse çünkü demeyeyim orayı e, sen açıkla. Yok yani. Yani çünkü... şey nedir oradaki e, Benjamin. Yani çünkü işte şeyden itibaren işte Adorno'nun kültür endüstrisi eleştirisi de de belirttiği gibi hani bu yeni tabiri caizse alet edevat hı hı. işte caz müziği dahil Adorno hepsine şey yapar karşı çıkar hı hı. ama Benjamin bunların kendi şeyimizce meşrebimizce ee, ...yeniden üret... ...yani direniş aracı olarak... ...yeniden üretilebilirliğine... ...vurgu yapıyor. Şimdi aslında az önce söyledim ya sanat yapıtının... ...yeniden üretilmesi yeni bir olgudur ve bunun Hı -hı. anlamı... ...Ben Yemin için onunla birlikte... ...varoluş ve bilincin de... ...yeniden üretildiği yani daha doğrusu... ...yeniden inşa edildiği bir şeyden bahseder. Hı -hı. E, yani hal böyleyken... E, ...medya... terörize ediyordur... ...onu e, şey yapalım demek... ...çok... E, yani işte iktidar kötüdür yok sayalım ya da atalım filan demekten yine başka bir Hı -hı. anlam Hı -hı. ifade etmiyor. Bu nedenle de yani o e orada bırakmaz yani teknolojinin teröri terörize eden bir şey olduğunu kabullenmez. Orayı e dönüştürerek bunu engellemeye çalışır. Onun e, teknoloji biçimleriyle, her türlü teknoloji biçimiyle kurduğu ilişki budur. Onun e, şeyinin, e, yarattığı deneyimin nereyi değiştirdiğini, nereye ne yaptığını analiz edip orayı dönüştürebilmeye e, çabalamak. Yani e, medyanın dünyayı bozuyor olduğuna yönelik bir suçlama getirmekten ziyade deneyimin yeniden yayılması için medya biçimlerinin yer işgal etmelerini talep eder. İşte bugün de zaten görmüş olduğumuz şey o komünizmin de e, kapitalizme medya biçimlerinden neşet edeceğini söyler bu nedendan oturu. Farklı bir kullanım e, terziyle tabii. O, oradan yani, hareketle çıkacaktır evet, yani evet, o. Evet, evet o anlamda söylüyorum. Evet. Pekala e, Eda katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bu akşam e, Esther Leslie'nin Walter Benjamin'in Konformizmi Alt Etmek e, adlı kitabının Türkçe'ye kazandıran Eda Çaça ile e, Walter Benjamin ve e, Konformizm e, meselesi üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. E, Matbuat Dünyası at gmail.com ve Facebook sayfamızın da e, iletişim için kullanabileceğinizi hatırlatarak Matbuat Dünyasından bu haftalıkta bu kadar. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.